Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmeduhu ve ve ve billahi min min illallah ya ayuhal nasu attağoo rabbekum el-lezii khalagakum min nefsin vahidatin ve khalagamin haza ve ceha ve betta minhuma arijalanin kesira ve nisaa. Vettegü Allahe el-lezii tesailune bihi vel-erham. İnna Allahe kâne alaikum raqibah. Ya ayuhal lezine aminu attağullaha ve gulü gavlen sedida yusleh ve ya ufir lakum zunubakum ve men fa'za Fenne istaghal hadisi Kitabullah sözlerin en doğrusu muhakkak yalan ki kitabıdır. Ve hayran hediye hediyu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yolların en hayırlısı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Ve şerrü'l umuri muhtesatuhâ. işlerin en şerlisi en kötüsü ise sonradan uydurulan uydurulanlardır. Ve kulle muhtesetin bid'ah. Her sonradan ortaya çıkartılan şey bid'attır ve kullu bidatın dalale her bidat dalalettir sapıklıktır ve kulle dalaletin finnar. ve her dalalet ve onun sahibi ateştedir ateştedir ateşte bulunacaktır Allah'a sığınırız <gülüyor> Sevgili kardeşler hoş geldiniz Bugün yeni bir ders yeni bir ders olduğu için yeni bir heyecan yeni bir şevk arzu Geçen hafta 48 hafta kadar süren dersimizi bitirmiştik. Tevhid kitabını. Yine tevhidle alakalı. Ondan daha geniş. tevhide az e, olsa da içerecek. Ancak ondan daha e, geniş kapsamlı, daha mücmel ifadeler olan başka bir ders. Dersimizin ismi 3 asıl, 3 temel esas olan şeyin şerhi. Bu kitabın yazarı da biraz sonra inşallah metni okuyacağım önce Muhammed bin Süleyman et-Temimi rahmetullahu teala Allah ona razı olsun ilminin genişliği sebebiyle muhtasaran tabir caizse bizim bir arkadaşımıza bir kardeşimize yazdığımız mektup uzunluğunda bilgiler içeren kitaplar, risaleler yazmış ama onların şerhi koca koca kitaplar olmuş ilmin derinliği budur zaten ilmi geniş olan, bol, çok olan kimseler az sözle çok şeyi ifade ederler ki bu husus Resulullah Aleyhisselatü da zirve noktasındaydı. Buna cevamül kelim diyoruz. Yani e, az sözle çok şeyi ifade edebilmek. Onlar, baştan evimiz Aleyhisselam olmak üzere, ilim ehli, erbabı az şeyle çok şeyi ifade edecek şekilde beyan ederler. Sonra Ondan sonra gelen alimler bizim gibiler anlayabilsin diye onu şerh eder, izah eder, açıklar, açıklarlar. Dersimizin içeriği sanki yaratılış gayemizin, hayatta bulunuş gayemizin bir özeti sadedinde üç tane asıl mevzu, üç tane kavramın içeriği. Allah, din ve nebi, peygamber. Bunlar hakkında bilgiler. Bu üç soru her ne kadar bazı hurafe kitaplarında bunlar arttırılsa da üç soru mahşer gününe gitmeden önce berzah alem dediğimiz kabir hayatına her birimize sorulacak olan soru. Rabbin kim, dinin ne, şu Muhammed hakkında ne biliyorsun? şeklindeki üç tane soru. Kitabımızın içeriği ve e, izahda bu üç kavramı izah etmeye açıklama haberinde olacak. Ben inşallah bugün kitabımızın yazarının kısaca yazdığı Risalesinin tamamını okuyacağım. Önümüzdeki dersden itibaren de baştan sona kadar bunun izahına başlayacağız inşallah. Kitabın musallifi dediğim gibi Muhammed bin Süleyman et-Temimi. Onu şerh eden ise e, Useym'in isimli çok değerli bir alim Muhammed bin Salih el-Useym'in gerek ahlakı cihetinden, gerek ilmi cihetinden, gerekse takvazi cihetinden gerçekten e, önder şahıslardan, önder alimlerden 99 miladi senesinde e, Suudi Arabistan'da vefat etti. Rabbine kavuştu. Arkasından bolca alim yetiştirerek, ilim e, eseri bırakarak ve bu ilim eserlerini de e, basıp insanlara ucuzca dağıtabilecek, ucuzca ulaştırabileceği bir e, vakıf bırakarak Allah'ına razı olsun. Her ne kadar e, ilmiyle amel edilen ve ilmininden istifade eden bir alim olması e, cihetinden sadaka icariye sahip olmasıyla yetinmemiş. Kendi kitaplarının insanlara kolayca ulaşabilmesi ve ucuz e, ulaşabilmesi için bir vakıf kurmuş. Halihazırda Suudi Arabistan'da bu e, vakıf faaliyette devam ediyor faaliyetleri. Muhammed bin Salih el-Useym'in Rahimahullah Evet 3 temel esasın metni. Göreceksiniz ki bu yaklaşık 25 sayfalık bir kitap. Hem de iri yazılarla yazılmış bir kitap. Ancak onun izahı 300 küsur sayfalık bir kitabı kaplamış durumda. Bismillahirrahmanirrahim 3 temel esas usulü selase. 3 asıl Allah sana rahmet etsin. Bil ki şu dört meseleyi öğrenmek üzerimize vaciptir. Birinci mesele ilimdir. O da Allah'ı, Nebisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi ve İslam dinini delilleriyle bilmektir. İkinci mesele bilinenler ile amel etmektir. Üçüncü mesele bunlara davet etmektir. Dördüncü de bu uğurda eziyetlere sabredip katlanmaktır. Bu dört meselenin delili ise Yüce Allah'ın şu buyruğudur. Ant olsun asra ki insanlar gerçekten hüsrandadır. İman eden, salih ameli işleyen, birbirine hakkı tavsiye eden ve sabrı tavsiye edenler ise bundan müstesnadır. Asır suresi İmam Şafii Rahimehullah ise şöyle der. Eğer Allah kullarına bu sureden başka bir hüccet, delil indirmeseydi bu onlara yeterdi. İmam Buhari rahimahullah da sahihinde şöyle der. İlim söz ve amelden öncedir babı. Bunun delili ise Yüce Allah'ın şu buyruğudur. O halde bil ki Allah'tan başka hak ilah yoktur. Günahın içinde mağfiret dile. Muhammed suresi 19. ayet. Ayette Yüce Allah söz ve amelden önce ilim ile başlamaktadır. Bil ki diyerek. Allah sana rahmet etsin. Bil ki erkek ve kadın her Müslümanın şu üç meseleyi öğrenmesi ve gereğince amel etmesi vaciptir. Bu üç meseleden birincisi Allah bizi yarattı, bize rızık verdi ve bizi başıboş bırakmadı. Bilakis bize bir Resul gönderdi. Artık kim o Resule itaat ederse cennete girer, kim de ona asi olur, isyan ederse cehenneme girer. Bunun delili ise Yüce Allah'ın şu buyruğudur. Şüphesiz ki Firavun'a biz Resul gönderdiğimiz gibi Size de üzerinize şahit olmak üzere bir rasul gönderdik. Firavun rasule asi oldu, isyan etti. Biz de onu feci bir şekilde tutup yakalayıverdik, verdik. Müzzemmil suresi 15 ve 16. ayetler. Üç meseleden ikincisi Allah yapılan ibadetlerde herhangi bir kimsenin kendisine ortak koşulmasını ister yakınlaştırılmış bir melek ister göndermiş bir nebi olsun asla razı olmaz. Bunun delili ise Yüce Allah'ın şu buyuruğudur. Şüphesiz ki mescidler Allah'ındır. O halde Allah ile birlikte hiç kimseye dua etme. Cin suresi 18. ayet. Üç meselenin üçüncüsü ise kim Resul'e itaat eder ve Allah'ı tevhid eder birlerse artık o kimsenin en yakın akrabası bile olsa Allah'a ve Resul'üne düşmanlık eden kimseleri veli dost edinmesi caiz değildir. Bunun delili ise Yüce Allah'ın şu buyruğudur. Allah'a ve ahiret gününe ima eden bir topluluğu, Allah'a ve Resulüne düşmanlık eden hiç kimseyle, isterse onlar babaları yahut oğulları yahut kardeşleri ya da akrabaları olsun karşılıklı sevgi ve dostluk içinde göremezsin. İşte bunlar Allah'ın kalplerine imanı yazdığı ve kendinden bir ruh ile desteklediği kimselerdir. Onları ebediyen kalıcılar olmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere koyar. Allah onlardan razı olmuştur, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte bunlar Allah'ın hizbidir, grubudur. Haberiniz olsun ki muhakkak Allah'ın hizbi, telaha kurtuluş erenlerin ta kendileridir. Mücadele Suresi 22. Ayet Allah seni kendisine itaat etmeye muvaffak kılsın. Bil ki İbrahim'in dini olan haniflik, dini Allah'a haskılarak yalnızca ona ibadet etmektir. İşte Allah bütün insanlara bunu emretmiş ve onları bunun için yaratmıştır. Nitekim yüze Allah şöyle buyurmaktadır. Cinleri ve insanları sadece bana ibadet etsinler diye yarattım. Zariyat suresi 56. ayet. Buradaki bana ibadet etsinler buyruğu beni tevhid edip birlesinler demektir. Allah'ın emirlerinin en büyüğü tevhiddir. Bu da ibadet ile Allah'ı birlemek demektir. Allah'ın yasakladığı şeylerin en büyüğü ise şirktir. O da Allah ile birlikte başkasına da dua etmektir. Bunun delili ise Yüce Allah'ın şu buyruğudur. Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Nisa suresi 36. ayet. Sana insanın bilmek, bilmekle yükümlü olduğu üç temel esas nedir denilince de ki, Kulun Rabbini, dinini ve Nebisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i bilmesidir. Bu üç esasdan birincisi kulun Rabbini bilmesidir. Sana Rabbin kimdir denilince Rabbim Allah'tır de. O nimetleriyle beni ve bütün alemleri terbiye edip yetiştirendir. O benim mabudumdur. Yani ibadet ettiğim varlıktır. Benim ondan başka bir mabudum yoktur. Bunun delili Yüce Allah'ın şu buyuruğudur. Bütün övgüler alemlerin Rabbi Allah'a aittir. Fatiha suresi ikinci ayet. Allah'ın dışındaki her varlık alemdir. Ben de o alemden birisiyim. Sana Rabbini neyle bildin denilince de de ki ben Rabbimi ayetleriyle ve yarattıklarıyla bildim. Gece ve gündüz, güneş ve ay onun ayetlerindendir. Yedi gök, yedi yer, Onların içindekiler ve aralarındakiler de onun yarattıklarındandır. Bunun delili Yüce Allah'ın şu buyuruğudur. Gece ve gündüz, güneş ve ay da onun ayetlerindendir. Güneşe de secde etmeyin, aya da. Eğer yalnız ona ibadet ediyorsanız onları yaratan Allah'a secde edin. Fussilet suresi 37. ayet. Gene şu ayette bunun delilidir. Sizin Rabbiniz o Allah'tır ki gökleri ve yeri altı günde yarattı sonra arşa istiva etti geceyi durmadan onu kovalayan gündüze bürüyüp örter güneş, ay ve yıldızlar hep emrine boyun eğmiştir İyi bilin ki yaratma da emretme de yalnız ona aittir, alemlerin Rabbi Allah nevicedir Araf suresi 54. ayet Rab ise mabudun yani ibadet edilen varlığın ta kendisidir bunun delili Yüce Allah'ın şu buyruklarıdır. Ey insanlar sizi de sizden öncekileri de yaratan Rabbinize ibadet edin ki takvaya eresiniz. Rabbinize ibadet edin. O Rabbiniz ki yeryüzünü sizin için bir döşek, göğü de bir bina yaptı ve gökten bir su indirip onunla sizin için rızık olarak meyveler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a eş koşmayın. Bakara suresi 21 ve 22. ayettir. i̇bn Kesir Rahimahullah şöyle der. İşte şu gördüğün varlıkları yaratan kim ise ibadete layık olan da sadece odur. İslam, iman, ihsan gibi ibadet ve kapsamın kapsamındaki dua, havf, reca, tevekkül, rağbet, rahbet, huşu, haşyet, inabe, istiane, istiade, istiagatı, zebih, nezir ve buna benzer Yüce Allah'ın emrettiği bütün çeşitlerle ibadet tümüyle Allah'a mahsustur, aittir. Bunun delili Yüce Allah'ın şu buyruğudur şüphesiz ki mescidler Allah'a mahsustur. O halde Allah ile birlikte hiç kimseye dua etme. Her kim ibadetten herhangi bir şeyi Allah'tan başkasına yöneltirse artık o müşrik ve kafirdir. Bunun delili Yüce Allah'ın şu buyruğudur kim buna dair bir delili bulunmaksızın Allah ile birlikte başka bir ilaha dua ederse onun hesabı ancak Rabbinin katındadır. Kafirler hiç şüphesiz felaha yani kurtuluşa eremezler. Mü'minun suresi 117. ayet. Hadis-i şerifte de şöyle buyurmuştur. Dua ibadetin iliğidir. Bunun delili Yüce Allah'ın şu buyuruğudur. Rabbiniz buyurdu ki bana dua edin ki ben de size icabet edeyim. Duanıza karşılık vereyim. Bana ibadette büyüklenenler yakında hor ve hakir olarak aşağılanmış olarak cehenneme gireceklerdir. Mü'min suresi 60. ayet. Havf yani korkunun delili Yüce Allah'ın şu buyruğudur. Eğer mü'minler iseniz onlardan korkmayın. Sadece benden korkun. Ali İmran suresi 175. ayet. Raca yani ümit etmenin Delili ise Yüce Allah'ın şu buyruğudur. Artık kim Rabbine kavuşmayı ümit ediyorsa salih bir amel işlesin ve Rabbinin ibadetinde hiç kimseyi ortak koşmasın. Kef suresi 110. ayet. Tevekkülün delili Yüce Allah'ın şu buyruğudur. Eğer müminler iseniz yalnız Allah'a tevekkül edin. Maide suresi 23. ayet. Gene şu buyruğudur. Her kim de Allah'a tevekkül ederse o ona yeter talak. Suresi 3. Ayet Rabet, rahbet ve huşunun delili ise Yüce Allah'ın şu buyruklarıdır. Şüphesiz ki onlar hayırlı işlerde yarışırlar Rabetle ve rahbetle ümit ederek ve korkarak bize dua ederlerdi ve bize huşu duyan kimselerdi. Enbiya Suresi 90. Ayet Haşyetin, korkunun bir çeşidinin diğer delili de Yüce Allah'ın şu buyruğudur. O halde onlardan haşyet duyup korkmayın benden duyun. Bakara suresi 150. ayet İnabe yani yönelmenin delili Yüz Allah'ın şu buyruğudur Rabbinize yönelin ve yalnız ona teslim olun Zümer suresi 54. ayet İstianenin delili ise yardım istemenin Yüz Allah'ın şu buyruğudur Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz Fatiha suresi 5. ayet Gene hadiste de bunun delili vardır Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile ifadesidir İstihadenin Delili yani sığınmanın Delili Yüce Allah'ın şu buyruklarıdır De ki sabahın Rabbine sığınırım Felak suresi birinci ayet Gene de ki insanların Rabbine sığınırım Nas suresi birinci ayet İstihadenin delili ise Yüce Allah'ın şu Buyruğudur hani siz Rabbinizden İstihazede bulunmuştunuz da O duanızı kabul etmişti Enfal suresi 9. ayet. Zıbih dediğimiz ibadet maksatlı hayvan boğazlamanın delili ise Yüce Allah'ın şu buyuruğudur. De ki, şüphesiz ki benim namazım, kurban kesmem, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Onun hiçbir ortağı yoktur. En'am suresi 162 ve 163. ayetler. Bunun sünnetten delili ise Allah'tan başkasına kurban kesene Allah lanet etsin hadis-i şerifidir. Nezir yani adağın delili ise Yüce Allah'ın şu buyruğudur Onlar adaklarını yerine getirirler Ve kötülüğü yaygın bir günden korkarlar İnsan suresi 7. ayet İkinci temel esas İslam dinini delilleriyle bilmektir İslam Tevhid ile Allah'a teslim olmak itaatle ona boyun eğmek Şirkten ve ehlinden Beraattır veri olmaktır İslam dini üç mertebedir. İslam, iman ve ihsan. Her mertebenin de rukunları vardır. İslam'ın ilk mertebesi olan İslam'ın rukunları ise beştir. Birincisi Allah'tan başka hak ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmek. İkincisi namazı kılmak. Üçüncüsü zekatı vermek. Dördüncüsü Ramazan orucunu tutmak. Ve beşincisi Allah'ın beytül haramını hac etmektir. Şehadet kelimesinin delili Yüce Allah'ın şu buyruğudur. Allah adaleti ayakta tutarak kendisinden başka hak ilah olmadığına şahitlik etti. Melekler ve ilim sahipleri de buna şahitlik ettiler. Ondan başka hak ilah yoktur. Azizdir, hakimdir. Ali İmran Suresi 18. Ayet Bu şehadetin anlamı ise şudur. Allah'tan başka hak, mabut yoktur. La ilahe kısmı Allah'tan başka ilah bir ibadet edin, olacak, ilah olmadığına ve bunların hepsinin reddedildiğinin göstergesidir, ifadesidir. İllallah kısmı ise ibadetin yalnızca Yüce Allah'a yapılması gerektiğini ve egemenliğinde, mülkünde hiçbir ortağı olmadığı gibi ibadetinde de hiçbir ortağının olmadığını ortaya koyucudur. Bu şehadetin onu açıklayan tefsiri Yüce Allah'ın şu buyruklarıdır. Hani İbrahim babasına ve kavmine hitaben muhakkak ki ben sizin beni yaratan dışında bütün ibadet ettiklerinizden uzağım. Gerçekten o bana yol gösterecektir. İbrahim bunu belki dönerler diye ardından geleceklere kalıcı bir kelime yapmıştır. Zuhruf Suresi 26 ve 28. ayetler arası. Gene bunun başka başka deliliği de ki ey kitap ehli bizimle sizin aranızda eşit bir kelimeye gelin. Allah'tan başkasına ibadet etmeyelim. Ona hiçbir şeyi ortak tutmayalım. Kimimiz kimimizi Allah'tan başka Rabler edinmesin. Eğer yüz çevirirlerse deyin ki şahit olun ki biz gerçekten Allah'a teslim olanlarız. Ali İmran suresi 64. ayet. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmenin delili ise Yüce Allah'ın şu buyuruğudur. Ant olsun ki size kendinizden öyle bir Resul gelmiştir ki sıkıntıya uğramanız ona pek ağır gelir. O size çok düşkün, müminlere de oldukça şefkatli ve merhametlidir. Tevbe Suresi 128. Ayet Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmenin anlamı emrettiği hususlarda ona itaat etmek, verdiği haberlerde onu tasdik edip doğrulamak, yasakladığı hususlardan da uzak durmak ve ancak onun getirdiği şeriata uygun olarak Allah'a ibadet etmektir. Namazın ve zekatın delili ise tevhidin tefsiridir aynı zamanda bu. Yüce Allah'ın şu buyruklarındadır. Onlara emr olunan sadece dini ona has kılan hanifler olarak Allah'a ibadet etmeleri namazı kılmaları zekatı vermeleriydi. İşte bu dost doğru dindir. Beyne suresi 5. ayet. Orucun delili de yüce Allah'ın şu buyruğudur. Ey iman edenler oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı ki korunup sakınasınız. Bakara suresi 183. ayet. Haccın delili de yüce Allah'ın şu buyruğudur. Ona bir yol bulabilenlerin o beyti hac etmesi Allah'ın insanlar üzerindeki hakkıdır. Her kim de küfrederse şüphesiz ki Allah alemlere muhtaç değildir. Ali İmran suresi 97. ayet. İslam'ın ikinci mertebesi imandır. İman 70 kusur şubedir. Bu şubelerin en üstünü La İlahe illallah sözüdür. En aşağısı ise yolda rahatsızlık veren şeyler gidermektir. Haya utanmak da imandan bir şubedir. İmanın rukunları hadiste de geçtiği gibi 6 tanedir. Hadiste şöyle buyurmuştur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'a, meleklerine, kitaplarına, rasullerine, ahiret gününe iman etmen ve hayır ve şer ile birlikte kadere iman etmendir. Bu 6 rukunun delili yüce Allah'ın şu buyruğudur. İyilik bir yüzleriniz doğuya veya batıya çevirmeniz değildir. İyilik Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitabe ve Resullere iman edenin yaptığı iştir. Bakara suresi 177. ayet. Kaderin delili de gene Yüce Allah'ın şu buyuruldur. Muhakkak ki biz her şeyi bir kader ile yarattık. Kamer suresi 49. ayet. İslam'ın üçüncü mertebesi ise ihsandır. Üçüncü mertebe, bu da tek bir rükundur. İhsan, tek bir rükun olan ihsan yüce Allah'a onu görüyormuşçasına ibadet etmektir. Sen onu görmesen de şüphesiz ki o seni görmektedir. Bunun delili yüce Allah'ın şu buyruklarıdır. Çünkü Allah muttakilerle ve muhsinlerle iyilik yapanlarla beraberdir. Nahil suresi 128. ayet. Bir diğer delil ve o aziz ve rahim olana tevekkül et. O seni teheccüde kalkınca da görür secde edenler arasındaki dolaşmanı da muhakkak ki o her şeyi iştendir, bilendir. Şu Şuara suresi 217 ile 220. ayetler arası. Bir başka delil ne işte olursan ol, ona dair Kur'an'dan ne okursan oku. Ey insanlar! Sizler de ne amel işlerseniz işleyin, siz ona daldığınız sırada mutlaka biz sizin üzerinize şahit oluruz. Yunus suresi 61. ayet. İhsanın sünnetten delili ise Ömer radıyallahu anh'dan gelen meşhur Cibril, Cebrail hadisidir. Bu hadiste şöyledir. Ömer radıyallahu anh dedi ki bizler bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında oturuyorken ansızın elbiseleri oldukça beyaz, saçı oldukça siyah, üzerinde yolculuk etkisi görülmeyen ve aramızdan da kimsenin tanımadığı bir adam yanımıza çıka geldi. Nihayet Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in önünde oturduğu Dizlerini onun dizlerine dayadı, ellerini de kendi dizlerinin üzerine koyup dedi ki, Ey Muhammed bana İslam'dan haber ver. İslam nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İslam Allah'tan başka hak ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmen, namazı kılman, zekatı vermen, Ramazan orucunu tutman ve eğer ona güç getirip yol bulabilirsen, beyti, Kabe'yi haccetmendir. O zat doğru söyledin dedi. Biz de ona hayret ettik. Hem ona soru soruyor hem de onu tasdik ediyor doğru söyledin diyordu. Daha sonra öyleyse bana imanın ne olduğunu bildir dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İman Allah'a, meleklerine, kitaplarına, rasullerine ve ahiret gününe iman etmen bir de hayır ve ile kadere iman etmendir buyurdu. O zat doğru söyledin dedi. O halde bana ihsandan haber ver diye tekrar sordu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de ihsan Allah'a onu görüyormuşçasına ibadet etmendir. Sen onu görmesen de o seni görür diye cevap verdi. Yine o kimse o halde bana saatten kıyamet vaktinden haber ver deyince Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki hakkında soru sorduğun bu hususu soru sorulan sorandan daha iyi bilmemektedir. Bu kimse o halde onun alametleri nedir bana ondan haber verdi deyince Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Cariyenin efendisinin doğurması çıplak ayaklı elbisesiz fakir koyunç olan kimselerin bina yapmakta birbirlerle yarıştığını görmendir buyurdu. Ömer radıyallahu anh dedi ki adam daha sonra kalktı gitti uzunca bir süre böylece bekledik Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey Ömer Soru soranın kim olduğunu biliyor musun? Ben Allah ve Resulü daha iyi bilir dedim. Şöyle buyurdu. Bu Cebrail'dir. Dininizin emirlerini sizlere öğretmek üzere size geldi. Temel esaslardan üçüncüsü ise Nebimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i bilmektir. Onun adı Muhammed olup geriye doğru atalarının adı sırasıyla şöyledir. Babası Abdullah onun babası Abdülmuttalip ve onun babası Haşim. Haşim ise Kureyş kabilesindendir. Kureyş kabilesi de Araplardandır. Araplar da Allah'ın halil İbrahim aleyhisselamın oğlu İsmail'in soyundandır. Ona ve peygamberimize salat ve selamlar olsun. Nebimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 63 yıl yaşadı. 40 yaşında peygamber oldu. 23 yıl Nebi ve Rasul olarak görev yaptı. İkra suresiyle ona nübüvvet verildiği müddessir suresiyle de rasul oldu doğup yetiştiği şehir Mekke'dir. Medine'ye hicret etmiştir. Yüce Allah onu şirkten korkutup uyarmak ve tevhide davet etmek için göndermiştir bunun delili Yüce Allah'ın şu buyruklarıdır Ey örtünüp bürünen kalk ve uyar ve yalnız Rabbini yücelt elbiseni temizle pisliklerden uzak dur Yaptığın iyiliği çok görerek minnet etme Başa kalkma Rabbin için sabret Müddessir suresi 1 ve 7. ayettir Yüce Allah'ın Kalk ve uyar buyruğunun Anlamı şirkten korkutup Uyarmak ve tevhide davet Etmek demektir Ve yalnız Rabbini yücelt Ayetinin manası ise Tevhid ile onu tazim et Yücelt demektir Elbiseni temizlenin anlamı Amellerini şirkten arındır Pisliklerden uzak dur buyruğunda geçen pislikler ise putlardır. Onlardan uzak durmak ise putları ve putperestleri terk edip onlardan uzak kalmak demektir. O bu emre uyarak 10 yıl süreyle tevhide davet etti. 10 yıldan sonra da semavata yükseltildi ki biz buna miraç hadisesi diyoruz. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme, miraç esnasında 5 vakit namaz farz kılındı. O dönüşünde Mekke'de 3 yıl günde 5 vakit olmak üzere namaz kıldı. Daha sonra da Medine'ye hicret etmekle emrolundu. Hicret ise şirk diyarından İslam beldesine intikal etmektir. Hicret bu ümmetin üzerine bir farzdır ve kıyametin kopacağı vakte kadar da farz kalmaya devam edecektir. Bunun delili Yüce Allah'ın şu buyruklarıdır nefislerine, kendilerine zulmedenler olarak canlarını alacağı kimselere melekler derler ki siz ne işteydiniz? Onlar biz yeryüzüne aciz kimselerdik diye cevap verirler. Allah'ın arzı geniş değil miydi? Siz de orada hicret etseydiniz ya derler melekler. İşte onların durakları cehennemdir. O ne kötü bir dönüş yeridir. Ancak çare bulamayan, yol bulamayan erkek Kadın ve çocuklardan aciz kalmış olanlar müstesnadır. İşte böylelerini Allah olur ki affeder. Allah çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır. Nisa suresi 97, 98 ve 99. ayetler. Bir diğer delil, Ey iman eden kullarım, şüphesiz ki benim arzım, yeryüzüm geniştir, o halde yalnız bana ibadet edin. Ankebut suresi 56. ayet. ve Vegabi Rahimehullah der ki, bu ayetin nuzul sebebi Mekke'de kalıp da Medine'ye hicret etmeyen Müslümanlar hakkındadır. Yüce Allah onlara iman edenler diye seslenmiştir ama devamında cehennemle tehdit etmiştir. Sünnetten hicrete delil de Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin şu buyruğudur. Tevbe kesilinceye kadar hicret de kesilmez. Güneş de batıdan doğmadıkça tevbe kesilmez. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye yerleştikten sonra zekat, oruç, hac, cihat, ezan, iyiliği emretme ve kötülükten sakındırma gibi İslam'ın diğer şer'i hükümleriyle emrolundu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde 10 yıl geçirdi. Ondan sonra da vefat etti. Allah'ın salat ve selamı üzerine olsun. Onun dini vakidir. Her ne kadar kendisi vefat etmiş ise de işte onun dini budur. Ne kadar hayır varsa mutlaka ümmete onu göstermiştir. Ne kadar kötülük varsa mutlaka o kötülükten ümmeti sakındırmıştır. Gösterdiği hayır tevhid ve Allah'ın sevip razı olduğu her şeydir. Sakındırdığı kötülük ise şirk ve yüce Allah'ın hoşlanmayıp kabul etmediği her şeydir. Allah onu bütün insanlara nebi olarak göndermiştir. Bütün insan ve cinlere de ona itaat etmeyi farz kılmıştır. Bunun delili de Yüce Allah'ın Şu buyruğudur De ki ey insanlar Şüphesiz ki ben Allah'ın Size hepinize gönderdiği Resulüyüm Arah suresi 158. ayet Bir diğer delil ise Şu ayettir Maide suresi 3. ayet Bugün sizin için dininizi Kemale erdirdim Üzerinizdeki nimetimi tamamladım Ve size din olarak İslam'ı beğenip seçtim bu ise Yüce Allah'ın onunla dinini tamamladığının delilidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vefat ettiğinin delili ise Yüce Allah'ın şu buyruğudur. Şüphesiz ki sen de öleceksin onlar da ölecekler. Sonra şüphesiz ki kıyamet gününde Rabbinizin huzurunda muhakeme olunacaksınız. Zümer suresi 30 ve 31. ayetler. İnsanlar öldükten sonra diriltileceklerdir. Bunun delili de Yüce Allah'ın şu buyruklarıdır. Sizi ondan yani topraktan yarattık yine sizi oraya döndüreceğiz ve bir kez daha sizi ondan çıkaracağız. Taha suresi 55. ayet. Bir diğer delil ve Allah sizi yerden bir bitki gibi bitirmiştir. Sonra sizi yine oraya döndürecek ve sizi yeniden oradan çıkartacaktır. Nuh suresi 17 ve 18. ayetler. Bazı dediğimiz ölümden sonraki dirilişten sonra insanlar hesaba çekilecekler ve onlara amellerinin karşılığı verilecektir. Bunun delili de gene Yüce Allah'ın kötülük emredenler yaptıkları karşılığında cezalandırması, güzel, güzel amelde bulunanları da daha güzelle mükafatlandırması içindir. Necim suresi 31. ayet. Kim bazı yani öldükten sonra dirilişi yalanlarsa o kimse kafir olur. Bunun delilde yüce Allah'ın şu buyruğudur. O kafir olanlar öldükten sonra asla diriltilmeyeceklerini iddia ettiler. De ki hayır Rabbim için elbette diriltileceksiniz. Sonra da işlediğiniz mutlaka size haber verilecektir. Hem bu Allah'a göre pek kolaydır. Tegabun suresi 7. ayet. Allah bütün Resulleri müjdeleyici ve uyarıcılar olarak göndermiştir. Bunun delili de yüce Allah'ın müjdeleyici ve uyarıcılar olarak rasuller gönderdik ki rasullerden sonra insanların Allah'a karşı bir bahaneleri kalmasın buyruğudur. Nisa suresi 165. ayet. Rasullerin ilki Nuh Aleyhisselam'dır. Onun sonuncuları ise Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'dir. İlklerinin Nuh Aleyhisselam olduğunun delili yüce Allah'ın şu buyruğudur. Nuh'a ve ondan sonraki bütün nebilere vahyettiğimiz gibi muhakkak sana da vahyettik. Nisa suresi 163. ayet. Nuh aleyhisselamdan Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar bütün ümmetlere Yüce Allah bir Resul göndermiştir. Bu Resul onlara yalnızca Allah'a ibadet etmelerini emretmiş, tağuta ibadet etmelerini de yasaklamıştır. Bunun delili de Yüce Allah'ın şu buyruğudur: Ant olsun ki biz her ümmete, Allah'a ibadet edin ve tağuttan kaçının diye bir Resul gönderdik. Nahil suresi 36. ayet. Yüce Allah bütün kullara tağutu inkar edip Allah'a iman etmeyi farz kılmıştır. İbn Kayyum rahimahullah şöyle dedi. Tağut kulun kendisi dışında haddi açtığı her türlü mabut yani ibadet edileni yahut tabi olunanı yahut itaat olunan varlıktır. Tağutlar pek çoktur. Onların ileri gelenleri ise beş tanedir. Birincisi iblis. Allah ona lanet etsin. Birincisi odur. İkincisi kendisi razı olduğu halde kendisine ibadet olunan kimsedir. Üçüncüsü kendisine ibadet etmek üzere insanları davet eden kimsedir. Dördüncüsü gayb bilgisinden bir şeyler bildiğini iddia eden kimsedir. Ve beşincisi Allah'ın indirdiklerinden başkasıyla hükmeden kimsedir. Bunun delili de Yüce Allah'ın şu buyruğudur. Dinde zorlama yoktur. Gerçekten iman ile küfür apaçık meydana çıkmıştır. Kim tağut inkar eder, reddeder ve Allah'a iman ederse o muhakkak ki kopması olmayan sapasağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah iştendir, bilendir ayetidir. Bakara suresi 256. ayet. İşte la ilahe illallah yani Allah'tan başka ilah yoktur kelimesinin anlamı da Budur. Hadisi şerifte de şöyle buyurulmuştur. İşin baş, başı İslam, direği namaz, zirve noktası da Allah yoluna cihad etmektir. Doğrusunu en iyi Allah bilir. Yüce Allah Muhammed'e, onun aile halkına, ashabına salat ve selam eylesin. Evet, kitabın aslı bu kadar. İnşallah gücümüz yeterse, Allah ömür verirse biz de bu kitabın izahını sehtemeye çalışacağız. Sübhaneke yani, ve bihamdülük. Eşhedü Rabbil alemin.